أعوذ بالله من الشيطان والرجم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ومحمد والذي أرسل بدين الحق ليزهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الديمقراطيون والإلمانيون أما بعد فإن أسطق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَةُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ Şimdi, bir önceki dersimizde demiştik... O telefon kapalı mı? Açık mı? Bir önceki dersimizde en son ahirete imanı anlattıktan sonra... Ehl-i sünnetin yanında imanın altı esasını özet olarak anlatmıştır. Bugünden sonra inşallah Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin nuzul sırasına göre yani iniş şeyine göre iniş sırasına göre Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri şey yapmaya başlayacağız. Ee, elimizden geldiği kadar tefsir etmeye başlayacağız. <gülüyor> Tabii e, başlamadan önce hepinizin bildiği gibi <gülüyor> Alak suresinin ilk 5 ayetiyle bir bu ara ben biraz rahatsızım sesim çıkmıyor aklınız yerler edin alak suresinin ilk beş ayeti Kur'an Kerim'de ilk neden ayetler tabi biz alak suresinden hemen e, ayetleri tefsir etmeye başlamadan önce veya alimlerin sözlerini aktarmadan önce önce bir mukaddime yapalım yani tefsir nedir tefsir nasıl okunmalıdır tefsir nasıl dinlemelidir Tefsiri anlatan nasıl anlatmalıdır buna dair şimdi birinci nokta olarak tefsir kelimesi <gülüyor> Tefsir Kur'an ilimlerinden bir ilimdir, Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki ilimlerden bir tane ilimdir. Tefsirin lügattaki manası, bir şeyi açıklamak, bir şeyin manasını keşfetmek demektir veyahut da tefsir için lügattaki kaynağına alimler ee, tahlil tüpündeki işte artık idrar veyahut da doktorun bakıp da sonuca ulaştığı şeylere de tefsir edilmiş e, Arap lügatında veya gündüzün ışığını vermesi veya kadının yüzünü açması manasında da esfera, sefera, fesera bu kelimeler kullanılmış. kökü tefsir olan kelimeler. Fakat lügat olarak bizim bilmemiz gereken şey tefsir nedir? Allah azze ve celle'nin e, kitabındaki kelimelerin manası demektir. Yani veyahut da diyelim herhangi bir insanın sözünün manası demektir. Sözünden ne kastettiğini açıklamak demektir. Bir ilim olarak tefsir ne demektir desek o zaman, nasıl ki genel anlamda tefsir bir şeyi keşfetmek, beyan etmek demekse, açıklamak demekse Allah azze ve celle'nin kitabını, Allah azze ve celle'nin kitabındaki manaları açıklamak ve beyan etmek e, demektir. Tabi tefsire daha alimler birçok farklı tanımlar yapmışlar. Ben şöyle bir göz attım, e, konunun başında da söyleyecektim zaten. vakada size hiçbir faydası olmayacağından dolayı, kuru malumat kalabalığı olacağından dolayı görüşlerin hiçbirini aktarmıyorum. Çünkü ancak kim için geçerli o görüşler? İlim talebelerinin bilmesi gereken işte bu Hayyan böyle tefsir etmiş, Nesefi eee tefsire şöyle yorum yapmış diye. Bizim bilmemiz gereken şudur. Lugat olarak keş ve beyan olan tefsir bir ilim olarak kullanıldığı zaman Allah azze ve celle'nin kitabının açıklanması, Allah azze ve celle'nin kitabından muradın ne olduğunun insanlara beyan edilmesidir. Bunu bilmemiz bize yeterlidir. ikinci nokta olarak peki en güzel tefsir yöntemi hangisidir? Yani Allah Azze ve Celle'nin sözünü insanlara açıklarken e şimdi bu kitap bize geldi. Allah Azze ve Celle bu kitabı bizim üzerimize hüccet olarak indirdi. <gülüyor> bu Kur'an bana vahyedildi ki bana indirildi ki ben ulaştıklarımı ve Kur'an'ın kendisine ulaşanları uyarayım diye. Yani Kur'an bir insana ulaşmışsa artık o insan uyarılmış demektir. Hem dünyada e, hak ettiği cezayı görür, hem de ahirette hangi sınıftansa o cezayı görür. O zaman özellikle Arap lugatını bilmeyen insanlar, e, özellikle Arap lugatını anlamayan insanların daha çok tefsire ihtiyacı vardır. Allah'ın sözlerini anlamaya ihtiyacı vardır. Hatta Arapların dahi tefsire ihtiyacı vardır. Yani bir i̇bn Kesir'in tefsiri Arapçadır, bir Taberi Arapçadır. Mesela e, düşünün bir Zamakşeri Arapçadır, bir Nesefi Arapçadır, bir Alusi Arapçadır. Yani tüm tefsirler hatta daha doğrusu diyelim, son Osmanlı döneminde yazılan tefsirler dışında, bütün tefsirler Arapçadır. Demek ki Arapların dahi tefsire ihtiyacı vardır. Yani Kur'an-ı Kerim niye ihtiyacımız var tefsire? Çünkü biz ayetlerin iniş yerini görmedik, ayetin ne hakkında indiğini bilmiyoruz. Hangi ortamda, hangi sırada, hangi hava teneffüs edilirken bu ayet indi, biz bunu bilmiyoruz. Bundan dolayı bizim bir açıklamaya veya bize açıklanmasına ihtiyacımız vardır. Bunun en güzel yöntemi birinci madde, Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'le tefsir edilmesidir. Yani alimlerin hepsinin üzerinde ittifak etmiş olduğu nokta da madde, madde bir, Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'le tekrardan tefsir edilmesidir. Zaten komplesi Allah'ın kelamı olduğundan dolayı bir yerde mücmel kalan, bir yerde kapalı kalan, bir yerde özet kalan bir olay, başka bir yerde daha geniş bir şekilde, daha anlaşılır bir şekilde, daha uzun bir şekilde anlatılabiliyor. E mesela kimin kısası gibi? Adem aleyhisselamın kısası gibi. Bir yerde Allah çok kısa tutarken, sadece şeytanın secde etmediğinden bahsederken, başka bir yerde Adem'i neden yarattığını, şeytanın neden yarattığını, Adem'i nasıl işte oluşturduğunu, aradaki diyalogun nasıl geçtiğini, komple, kısa'yı tamamen anlatıyor. Bir yerde şeytanın onları saptırdığını söylüyor, öbür yerde Habil ve Kabil dediğimiz, ee, Hz. Adem'in çocuklarının kısasını anlatıyor Allah azze ve celle. Ha demek ki o zaman nedir? En güzel tefsir, kuran ı Kerim'in kuran ı Kerim'le tefsir edilmesidir. Çünkü herkes kendi evinin içini daha iyi bilir demiş Araplar. Bu söz de Allah'ın sözü olduğundan dolayı, bu sözden muradın ve kastın, açıklamanın ne olduğunu en güzel Allah Azze ve Celle bilir. Ondan dolayı tefsir noktasında birinci madde olarak Allah Azze ve Celle'ye dönmek lazım. Madde 2. kuran ı Kerim'i tefsir ederken Resûlullah'ın sünnetine bakmak lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Risalet görevini yüklediği zaman Peygamberimize diyor ki, biz sana bu kitabı indirdik ki sen insanlara onu açıklayasın diye. Biz sana zikri indirdik ki sen insanlara onu açıklayasın diye. Veya insanların ihtilaf ettiği şeyleri onlara açıklayasın diye, biz sana bu kitabı indirdik diyor Allah Azze ve Celle. Zaten dikkat ederseniz bakın, Kur'an-ı Kerim'i tek başına eline alan bir adam, Kur'an-ı Kerim'i şöyle bir açıp okuduğu zaman yani bu kitap der, mümkün değil şey olamaz. Genel bir hayat kanunu, genel bir nizam, Müslümanların bahsettiği gibi her şeyi içine alan, her şeyden bahseden bir kitap olamaz. Bir de bak konular darman dağın. Yani neyin nerede olduğu belli değil. Bir kıssa geliyor, arkasında hüküm geliyor, arkasından namaz geliyor. Tabii bunu kim açıklıyor? Yani şunu düşünen bir insan bunu çok rahat tespit eder. Allah Azze ve Celle Kur'an göndermekle yetinmemiş. Kur'an'la beraber bu Kur'an'ı bize ulaştırsın bir İki, beyan etsin diye Peygamber göndermiştir. Yani bir, Kur'an'ın lafız yönü vardır, kitapların içindeki manası vardır. İki, Kur'an-ı Kerim'in pratikte Vesselam'ın uygulamalarıyla Kur'an-ı Kerim'in ortaya konmuş şekli vardır. Kur'an-ı Kerim'i Resulsüz anlamaya çalışan insan sapıtır. Aynı şekilde, Resulü Kur'ansız anlamaya çalışan insan gene sapıtır. Çünkü ikisi birbirinin tamamlayıcısıdır. Biri işin teorisidir, biri işin pratidir. Teoriyle pratik yan yana geldiği zaman, Allah'ı en iyi tanıyan insan, Rasul olduğundan dolayı, direkt Allah'la bağlantılı olduğundan dolayı, Kur'an-ı Kerim'i en güzel anlayan, en güzel şekilde tefsir eden, yine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dır. Daha sonra e, bu şey bittiği zaman, Peygamber bunu nerede bulabiliriz? Bunu rivayet tefsirlerinde bulabiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden, mesela İmam Taberi gibi, İbni Kesir gibi rivayet ağırlıklı olan, yani daha çok nakil yapan, sürekli geçmişten, seleften nakil yapan tefsirlerde bir ayet hakkındaki hadisler veya ayetle bağlantılı olan hadisleri tespit edebiliriz. E bu konuda en kaliteli kitapta İbn Kesir'dir. Yani çünkü kendisi aynı zamanda hadisçi olması hasebiyle ve hadislerin senedini de iyi bilmesi hasebiyle bu konuda en iyi olan işlerinde tabii ki İbn Kesir'dir. 3 Sahabenin sözü. Neden sahabenin sözü? Yani Kur'an tefsirinde sahabenin sözü neden önemlidir? Çünkü sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat pratik olarak Kur'an-ı Kerim'in nasıl yaşadığını gözleriyle görmüşler, yaşamışlar. Mesela diyelim şimdi biz bir ayet okuyoruz, bakıyoruz ayet güzel, ayetten bir hüküm çıkarıyoruz. Fakat sahabe biliyor ki mesela iki kişi tartışmışlar, konu şuydu, konunun özü buydu, Allah Azze ve Celle bunun üzerine bu sözü indirdi. Şimdi böyle olunca bunun anlayışı nasıl olur? Sahabenin anlayışı nasıl olur? Bir de diyelim hiç bilmeyen ne için indiğini, sadece yaban şeyine bakan. E, lafızlarına bakan bir insan anlayışı nasıl olur? İki anlayış arasında ciddi manada fark vardır. Zaten hatırlıyorsanız ben ilk yapmış olduğum derste şöyle bir şey de söylemiştim. Demiştim Kur'an-ı Kerim'in anlamasında tek değil de Allah azze ve celle dinin anlaşılması ve yaşa yaşanılmasında sahabeyi bizim için hüccet kılmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle ne diyor? Fe in amenu bi misli ma amantu bihi Eğer ehli kitap için diyor. Sahabenin misli misline iman ederlerse sizin gibi aynı iman ederlerse muhakkak ki onlar kurtuluşa ermişlerdir diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah imanda bize ölçü olarak sahabeyi belirlemiş. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim sürekli insanların nefsini temize çıkarmasını yasaklarken وَلَا تُزَكُوا enfusakum" derken nefislerinizi tezkiye etmeyin, nefislerinizi temize çıkarmayın derken Sen nefislerini temize çıkaranları gördün mü Muhammed diye müşriklere hitap ederken Peygamber aleyhissalatü vesselam başkasını övenin, medhedenin onun boynunu vurduğunu anlatırken bu kadar İslam'da şiddetli olmasına rağmen Allah azze ve celle sahabeyi iki yönlü tezkiye ediyor. Hem zahiren onları tezkiye ediyor hem batınen onları tezkiye ediyor. Ama zahiren onları tezkiye etmesi Allah azze ve celle'nin Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur sözü yeterlidir. Batın olarak te tezkiye etmesi Allah azze ve celle'nin وَعَلِمَ مَا Allah onların kalplerindekini bildi diyor Allah Azze ve Celle. Kalplerindekinin temiz olduğunu, kalplerindekinin kötü olmadığını bildi diyor. Yani dünyada hükümler zahire göre verilirken Allah sahabe hakkında bununla da yetinmemiş. Hem zahiren sahabeyi tezkiye etmiş, hem batinen sahabeyi tezkiye etmiş. Zaten Allah Azze ve Celle son peygamberi olan, yeryüzünde arkasına din gelmeyecek olan bir peygamberi gönderdiği zaman mutlaka O'nun yanında O'na yandaş olacak, O'na ensar olacak, O'na havari olacak insanların yeryüzünden kaliteli insanları olması lazım. Yoksa son dinin peygamberinin adamları dahi hemen döneklik yaparlarsa, mesela Ben İsrail'in Hz. Musa'ya yaptığı gibi veya Hristiyanların Hz. İsa'ya yaptığı gibi bu olmaz. Son dine yakışmaz bu. Zaten Resulullah seçilmiş bir insan olduğu gibi aleyhissalatu vesselam aynı zamanda sahabe de seçilmiştir. Yani yeryüzün en kaliteli insanları Allah kalpleri en fıtrata yakın olan insanlar Allah azze ve celle tarafından seçilmişlerdir. Daha sonra tabiinin sözü. E tabiinin sözüne gelince e, tabiinin sözünde tabiinde sahabeden bizzat ders aldığından dolayı sahabenin Kur'an-ı Kerim ayetlerini hangi vakada okuduklarını gördüklerinden dolayı tabiinin sözü çok önemlidir. Bunun yanında Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanlardan bahsederken diyor ki Hayr-ul kurun kurnü, sonra الذين yalunhum, sonra الذين En hayırlı asır benim asrımdır, sonra onlardan sonra gelen asırdır, sonra onlardan sonra gelen asırdır. Peygamberimizin teskiye ettiği, temize çıkardığı en hayırlı asır dediği insanlara aynı zamanda kim de dahildir? Tabiin de dahildir. Fakat bu tabiinden kastımız nedir? Tabiin döneminde yaşayan herkes yani kendisine uyulmak zorunda mıdır? Kendisine uyulmak zorunda değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle bunun ölçüsünü Kur'an-ı Kerim'de belirtmiştir. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيحْسَنَ Muhacirler ve ensar ve onlara ihsan ilkesi üzerine tabi olanlar diyor Allah. Yani sahabeyi görüyormuşçasına sahabenin yoluna tabi olan insanlar. Sanki sahabe canlıymış gibi, sahabeden alıyormuş gibi sahabenin yaşadığı şekilde yaşayan insanlar. Yoksa tabi'in döneminde de sapıtmış insanlar. Ehl-i sünnet menecinin dışına çıkmış, sahabeye muhalefet etmiş insan sayısı çok fazla. Ondan dolayı ne diyoruz? Sahabeden dini olduğu gibi alan ve olduğu gibi yaşayan insanlar. İşte bu dört maddenin içerisinde olduğu tefsire, tefsir-i me'sur diyoruz. Me'sur olan tefsir. Yani nakledilen, bize öncekilerden nakledilen tefsir diye buna diyoruz. Bizi ilgilendiren tefsir de budur. Çünkü Celle'nin kitabını akılla anlamaya yani mücerred akılla anlamaya çalışan bir insan, aklın haddini ve hududunu aştığından dolayı doğruya ulaşması mümkün değildir. Doğruya ulaşabilmek için önce Kur'an, Kur'an'ın nasıl açıklıyor? Resul Kur'an'ı nasıl anlıyor? Sahabe nasıl pratiğe döküyor? Tabi'in onlardan nasıl almış? Bu şekilde bir anlamak lazım. Bunu anladıktan sonra tefsir-i tefsir me'sûr dediğimiz olay, rivayet tefsirini, nakil tefsirini anladıktan sonra aklın değerini de küçümsememek lazım. Yani akıl dinin hiçbirinde yoktur. Aklınızı çıkarın, çöpe atın. Böyle bir şey olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah defa eten insanları akla davet ediyor. Düşünmez misiniz? Hatta özellikle bu Kur'an için söylüyor. Bu Kur'an'ı akletmezler mi? Bu Kur'an'ı tefekkür etmezler mi diyor Allah? Yoksa kalpleri mi mühürlenmiştir? E diyor Allah Azze ve Celle. Bütün insanlığı bu Kur'an-ı Kerim'i tefekkür etmeye davet ediyor Allah Azze ve Celle. Yalnız nasıl bir tefekkür? İman ettikten sonra, Rasul'e tabi olduktan sonra, heva ve hevesi bir kenara bıraktıktan sonra bu şekilde bir tefekkür. Yani dinin aslını ve usulünü anladıktan sonra bu şekilde anlamak. Şimdi dedi ki biz me'sur tefsirde, yani nakil tefsirinde bizim için en önemli iki kaynak biri İmam Taberi'dir. Zaten bütün sonradan gelenler İmam Taberi'nin tefsirine muhtaçtırlar. Rivayet ettiğinden dolayı herkes o tefsirden almak zorundadır. Ve Şeyhul İslam ibn de İmam e, ibn-i et-Taberi'nin tefsirine özel bir övgüsü vardır aynı zamanda. Ehl-i Sünnet tefsiri olduğuna dair. Fakat ondan sonra gelen Senetleri ve ricalleri daha güzel tanıyan, senetlerin içerisinde yani senedi rivayet eden adamları daha güzel akleden İbn-i Kesir ise daha iyi bildiğinden dolayı meseleyi ve özellikle hadisçi olmasından dolayı İmam Taberiye daha çok tercih edilir tefsir noktasında. Bu iki tefsiri insan kaynak olarak kullandığı zaman eğer ayetlerdeki ahkamı tafsilatlı bir şekilde anlamak istiyorsa İmam Kurtubi'nin ahkamına bakar. Tabi şimdi ben bu tefsirlerin ismini söylüyorum. hani. Elimizde çok tefsir olmadığından dolayı, yani Arapça olsa yeni mesela muasır, daha güzel tefsirler var, daha güzel toplayan tefsirler var mesela. Yalnız elimizde şu anda diyelim ahkam tefsiriyle ilgili bir işte bildiğimiz Sabuni'nin iki ciltlik ahkam tefsiri tercüme edildi. Bir işte Celal Yıldırım'ın ahkam tefsiri var, bir de benim bildiklerimi söylüyorum yani. Bir de İmam Kurtubi'nin meşhur olan Camiiul Ahkam, Buruç yayınlarından çıkan tefsiri var. Yani bir insan rivayeti güzelce anladıktan sonra, Resul ve sahabenin nasıl anladığını eğer ahkamı öğrenmek istiyorsa, ayetteki hüküm, insanın günlük hayatına gelen hükümler, ibadet, muamelat hükümlerini öğrenmek istiyorsa en geniş, en tafsilatlı, ümmet arasında en makbul olan tefsir İmam Kurtubi'nin tefsiridir. Tabi İmam Kurtubi'nin tefsirini okurken özellikle isim ve sıfat noktasındaki tevüllere dikkat etmek lazım. Yani tevüllere aktardıktan sonra tabi selefin metodunu da söylüyor ama Yine de tevhülleri aktarıyor. i̇bn Kesir bu konuda tam bir selef şeyidir, tam bir selef tefsiridir. Daha sonra bu ayetlerin bizim vakamıza uygulanması lazım. Yani şimdi tamam biz bu ayetleri aldık, öğrendik, anladık. Fakat bu ayetlerin bizim vakamıza uygulanması lazım. Bunun için de yani senin vakanı yaşayan, senin ülkende olan, burayı çok iyi tanıyan bir alimin ayeti vakaya uygun kullanması lazım. Yoksa insan hem sapar hem saptırır. Çünkü hüküm vermede, hükmü anlamada en belirgin nokta vakanın anlaşılmasıdır. Vakayı anlamayan bir insan daha önce de bunu söylediğimi hatırlıyorum derste. Sahabe ile ilgili bir örnek vermiştik hatırlıyorsanız. Demiştik, seferde ee, kafası yaralanan bir adam sahabeye diyor ki ben husul alayım fakat kafamı da şey yapayım. Kafamı da kafama su dökmeyeyim, kafamı messeleyeyim sadece. Sahabe diyor olmaz. Suyun olduğu yerde teyemmüm olmaz diyorlar. Suda var diyorlar. Delilleri doğru mu? Doğru bir delil. Yani Allah Azze ve Celle diyor <gülüyor> <gülüyor> Eğer su bulamazsanız e, teyemmüm yapın diyor. Su var o zaman teyemmüm olmaz diyorlar. Adam gusül alıyor ölüyor tabii. Çünkü kafası yaralı olduğundan dolayı. Peygamberimiz de sahabeye ne yapıyor? Beddua ediyor. Allah onları öldürsün adamı öldürdüler diyor. Bunu anlatmıştım. Burada anlamak, anlatmak istediğimiz nokta nedir? Delil ne kadar kuvvetli olursa olsun, delilin ne kadar sağlam olursa olsun, uyguladığın vaka vaka olmazsa eğer adamı öldürdüğü gibi sen de hem dini hem dünyayı beraber ihsad edersin. Ondan dolayı rivayet tefsirini güzelce anladıktan sonra, ayetteki asıl anladıktan sonra özellikle tevhid ehli olan, dini anlayan yoksa işte e, kitap e, ehli olan veyahut da malumat ehli olan insanlar değil. Yani mesela bugün piyasada işte diyelim tefsirle ilgilenen veya tefsirde çok ileri merhalelere gitmiş insanlar sadece bilgi Allah Azze ve Celle'nin yanında ilim değildir yani. Çünkü Allah Azze ve Celle bazı insanları kitap yüklü eşeklere benzetiyor. Yani çok böyle aşırı bilgilerinden dolayı, yükten dolayı kitap yüklü eşeğe benzetiyor ama Allah yanında sivrisineğin kanadı kadar değerleri de yok aynı zamanda. Öbür taraftan Araf suresinde Allah Azze ve Celle bunları neye benzetiyor? Araf suresinde Allah Azze ve Celle bunları köpeğe benzetiyor. Yani ayetler kendisine verildiği halde dünyaya meyleden şeytana ve hevasına tabi olan insan için Allah onun misali köpeğin misali gibidir. فَمَسَلِهُ كَمَسَلِ الْكَلْبِ diyor. Onun misali köpeğin misali gibidir. Allah'ın yanında ilim nedir? Yani bu çok önemli bir noktadır. Çünkü biz bugün vakayı soracağımız zaman insanlar şu ayet-i kerimeyi Kur'an-ı Kerim'de çok yanlış anlıyorlar. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِهِنْ kuntum la تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız gidin işi ehline sorun. Diyor Allah Azze ve Celle. İşi ehline sorun derken Allah, malumat ezberleyen adama sorun demiyor Allah Azze ve Celle. Çünkü malumat, sadece malumat ezberlemekle olsaydı bu iş, ehli kitaba Allah kitap yüklü şekler demezdi. Yine ehli kitabın alimine, tabi İsrailiyat da olsa bazıları belam demişler. Adama onun misali köpeğin misali gibidir demezdi. Allah Azze ve Celle'nin yanında ilim nedir? Allah Azze ve Celle'yi tanımak ve Allah Azze ve Celle'den korkmaktır. Sahabe ilmi bu şekilde tefsir etmiştir. İmam Malik, Çokça hadis bilmenin, çokça rivayet ezberlemenin ilim olmadığını, ilmin Allah'tan korku olduğunu İmam Malik söylüyor ve aynı manada hem sahabeden hem başkalarından sözler naklediliyor. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Soru soracağımız zaman Kur'ân'ın şu metodunu güzel incelemek lazım. Hani bir ayetin rivayetine baktık, aslını öğrendik, Peygamber böyle tefsir etmiş. Bizim vakada bu ayet içinde yaşadığımız olan anki duruma Hüküm işaret ediyor mu etmiyor mu? Yanına geleceğimiz adam 1- Kunu rabbaniyine bima kuntum tuallimune el kitabe ve bima kuntum tedursun. Öğrendikleriniz ve öğrendiklerinizle Rabbani alimler olun diyor Allah Azze ve Celle. Rabbani bir alim olması lazım. Rabbani alim ne demektir? Hem menhecini Allah'tan alan hem de uygulamasını Allah'tan alan. Yani hem ilmin temelini Allah'tan alan hem de aynı zamanda bunu uygulamasını Allah Azze ve Celle'den alan kınayıcının kınamasından korkmayan, hakkı gizlemeyen Allah'ın dinine düşmanlık eden insanların yanında yer almayan insanlardır ve aynı zamanda ilmi olarak bütün aletlerini tamamlamış insanlar. Yani böyle sadece kitap okumuş veyahut da bir şeyler öğrenmiş değil de gerçekten ilmin usulünü öğrenmiş, gerçekten ilmi anlamış ve aynı zamanda yaşayan insanlara gidilir sorulur. Bir de bunun yanında tecrübe sahibi olmaları daha daha güzel olur. Yani insanın soru soracağı zaman tecrübe sahibi bir ilim ehline eğer usulü sağlamsa soru sorması çok çok daha güzel olur. Şimdi bu noktada en iyi tefsirlerden bir tanesi her ne kadar bizim muhakkadan biraz uzak da olsa Seyyid Kutub'un fizilal Kur'an'ı veya da işte Mevdudinin tefhim Kur'an'ıdır. Tabi mutlaka bu ikisinin içerisinde de özellikle Seyyid Kutub düşünürlükten işte tefsir yazmaya geçtiğinden dolayı bazı ufak tefek işte anlaşılmayan noktalar veya edebiyatçı olmasından kaynaklanan e, meseleleri anlatırken çok derin cümleler kullanması ve bunların yanlış anlaşılmalara vesile olması olabiliyor. Mesela Seyyid Kutub'u vahdet-i vücutçulukla itham edenler var. Yani her şey Allah'tır, e, Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Aşa ve kella sokakta gördüğümüz köpek de kedi de Allah'tır. E, görüşüne Seyyid Kutub'u nispet edenler var. Tabii bunlar kimlerdir? Seyyid Kutub'u anlamayan insanlardır. Özellikle bir de Seyyid Kutub e, ilmin usulüyle değil de Düşüncenin, edebiyatın, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i yaşamanın, zindanın, zorluğun şeyle tefsiri yazdığından dolayı bazı sivri sözleri olabiliyor mesela tefsirinin içerisinde. Yani bunları ne yapmak lazım? O kadar iyiliğinin yanında, o kadar güzelliğinin yanında, İslam'a takdim ettiği hizmetlerin yanında, hiçbir şey olmasa muvahidliğinin yanında bu basit ufak tefek şeyleri görmemezlikten gelmek lazım. Ve şunu unutmamak lazım, Seyyid Kutup üç tane aşama geçirmiştir. Birinci aşamasını hepiniz biliyorsunuz. Sosyalist, fıtratında İslam parıltısı kalmış halde bir sosyalist. Daha sonra Hasan el-Benna'nın ölümünü işte duyduğundan sonra bir İslam'a giriş dönemi yani kendine göre tövbe ediyor. Niye bu Amerikalılar bu kadar Hasan el-Benna'nın ölümüne seviniyorlar? Daha sonra oturan, okuyan, kendini Kur'an-ı Kerim'e veren, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışan bir insan olarak Seyyid Kutup. Tabi Seyyid Kutup'u okurken yine dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi, Seyyid Kutup ahkam tefsiri değildir. Yani Seyyid Kutup bir konuda hüküm verdiği zaman ondan o hükmün alınması mecburi değildir. Çünkü Seyyid Kutup buna ehil değildir. Biz onu severiz. Her Müslümanın yani mutlaka mektebesinde Seyyid Kutup'un bulunmasını tavsiye ederiz. Fakat bu insanları kendi haddinden daha yüceye çıkarmamak lazım. Yani Seyyid Kutup sadece bir düşünürdür. Aynı zamanda edebiyatçıdır, Kur'an-ı Kerim'i yaşamıştır. Allah tabi içini daha iyi bilir, biz zahirine göre konuşuyoruz. Bazı hataları olmakla beraber ee, özellikle ayetleri anlama ve vakayla bağdaştırma noktasında e, Seyyid Kutbu ne yapmak lazım? Seyyid Kutbu güzel anlamak lazım. Tabi son dönemlerde şöyle bir sorun daha çıktı ortaya. Mesela adam getiriyor diyor bak Seyyid Kutub böyle demiyor. Bir konu oluyor misal konuşulan bir konu. Seyyid Kutub Türkiye'de yaşamadığından dolayı. Seyyid Kutub'un yaşadığı ülkeyi görseniz Mısır'ı Türkiye ile %100 farklı olan bir ülke. Her alanda farklı olan bir ülke. Yani hiçbir şey birbirine benzemiyor e, Türkiye ile. Onların döneminde daha bir şeriata yakın değ ülke. Yani hani her ne kadar küfür sistemi olsa da yine de şeriatın bazı görüntüde kalan şeyleri vardı onların döneminde. Ondan dolayı bizim vakamıza uygulanabilmesi için tekrar söylüyorum. Bu vakanın alimi olan bir insana götürülüp meselenin arz edilmesi lazım. Fesel vehle zikri budur. İşi götürün zikir ehline. Sorun bilene sorundan kasıt da ayet-i kerimede budur. Şimdi bunları yaparken <coughs> dedik biz Aklı önemseriz, fakat aklın ne haddinden fazla aklı yüceltiriz ne de aklı şeye atarız, çöpe atarız. Yani Allah Azze ve Celle'nin çizdiği sınırlar içerisinde bu aklı kullanmaya çalışırız. Yalnız dedik bizim aslımız bu konuda nedir? Rivayet tefsiridir. Yani Resul nasıl anlıyor, Kur'an Kur'an'ı nasıl tefsir ediyor? Resul bunu nasıl anlıyor, sahabe bunu nasıl anlıyor, tabi, tabi bunu nasıl anlıyor? Tabi yukarıda zikrettiğim şeylerle beraber, kayıtlarla beraber. Şimdi e, bunu yaparken... Çok tehlikeli iki tane madde var. Yani rivayet tefsirlerini okurken özellikle çok ciddi tehlikeli iki madde var. Bir İsrailiyatlar, yani rivayet tefsirlerinde bolca yer alan İsrailiyatlar. iki mevzu hadisler, uydurma olan hadisler. İsrailiyatlara gelince, İsrailiyat nedir? Ehli kitaptan alınmış olan, yani kaynağı İslam olmayan, ehli kitabın kıssalarından veya kitaplarından alınmış olan kıssalara veya hikayelere biz İsrailiyat diyoruz. Tabi bunun Kur'an-ı Kerim tefsirine girmesinin sebebi de şudur, ehli kitap, kitap ehli olduğundan dolayı işte e, Tevrat da Allah'ın kitabı olması hasebiyle tahrif edilmesine rağmen, Kur'an ile arasında bazı benzerliklerin bulunmasından ötürü Tevrat Kur'an'ın bazen aynı kıssalara işaret etmesi gibi, Musa ile Kıdır'ın kıssası gibi mesela işte buna benzer bazı kıssalara Tevrat da işaret ediyor, misal şey de işaret ediyor, e, Kur'an-ı Kerim de işaret ediyor Böyle olunca tabi iki benzerlik olduğundan dolayı özellikle ehli kitapla içli dışlı olan sahabeler ehli kitaptan bu tefsirleri almışlar. Bu tefsirleri aktardıkları zaman sahabe söylüyor diye bunun adı tefsir olmuş. Yani sahabe ayeti tefsir ediyor olmuş. Belki de sahabe ayetin asıl tefsirini zikrediyor. Sonra ehli kitabın da böyle bir yorumunun olduğunu naklediyor. Fakat anlamayan insanlar ne yapıyorlar anlamayan insanlar veyahut da diyelim sahabeden de işte ee, bazıları gerçekten özellikle bir i Kitap'la çok iç içe kalmış sahabeden 2-3 tanesinden ehl Kitap tefsirine dair e, tefsir naklettikleri mevcut. Bunu nasıl anlayabiliriz? Bunu şöyle anlayabiliriz bir kıssanın İsrailiyat olduğunu. Kur'an-ı Kerim'de kıssanın gelen tafsilatından çok çok çok yüce bir tafsilat görünüyorsa eğer bu İsrailiyattır. Çünkü Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman kıssanın işte giderken ayakkabısını giydi, ayakkabısının bağı yolun bu tarafından sürünüyordu. O sırada bir tane sinek geldi ayakkabısının bağına kondu, o da tuttuk kafasını kaşıdı falan. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kıssa türü olmaz yani mümkün değil. İsrailiyatların özelliği bu. Mesela Kur'an-ı Kerim ne diyor misal? İşte biz Adem'i de yarattık, muhakkak kişisi yarattık, en güzel şekilde suret verdik. Şeytana dedi ki secde edin. Hepsi secde etti, melekler secde etmedi. İşte adam İsrailiyat getirmiş. İşte şeytan o sırada gidip tek başına düşünüyordu. İşte acaba ben ne yapsam? İşte nasıl Allah'ı da kandırabilir miyim? Falan anlatıyor anlatıyor. Ondan sonra nasıl şeytan gitti Hazreti Adem'i kandırdı? Bir tane yılan vardı diyor. O yılanın ağzından içeriye girdi şeytan diyor. O yılanla beraber gitti şeye girdi. Cennetin içerisine girdi. Hazreti Adem'lerin yanında ortaya çıktı. Hazreti Adem'leri kandırdı. Yav, yani bu Allah bu kadar mı? kendi cennetine bile girenden çıkandan habersizdir. Bu kadar mı ilmi nakıstır? Yani böyle şeriatın temel esaslarıyla çelişen hikayeler ve halkın dilinde dolaşan hikayelerin %98'i Kur'an kıssalarıyla ilgili özellikle, hepsi İsrailiyattır. Yine İsrailiyat'ın bizim şeyimize girmesindeki sebep, bu kıssacıların bir dönem İslam tarihinde, işte mescitlerde falan kıssa anlatıyorlar. Şimdi adam kıssa anlattığı zaman, Şimdi bakıyor millet etkilendi. Şimdi o da coştu, millet de coştu. E ne yapacak? Biraz daha üstüne gidecek. O da olmayanları da ekliyor artık. İşte mesela diyelim sahabe ağlamış bir şey anlatıyor. Öyle bir ağladı ki diyor gözlerinden şeyin yanağından bir delik açıldı diyor. O kadar çok ağladı falan kesin gözlerinin altı şöyleydi filanın e, alnının yanı böyleydi falan. E, adam ne yapıyor? Millet coştukça adam da coşuyor. Adam coştukça bu defa iyice yalanın dozunu artırmaya başlıyor. Ve maalesef bu kıssalar halk arasında... İyice yayılmaya başlıyor tefsir kıssaları diye ve insanlar Kur'an-ı Kerim'in genel özünden ruhundan uzaklaştırılıp e, nereye getiriliyorlar insanlar? Böyle işte kıssaların detaylarına işte mesela diyelim e, bir gün kadının bir tanesi e, işte şey yapıyormuş e, adamın bir tanesi her türlü pisliği yapmış ondan sonra bir gün yolda giderken e, arabanın tekeli çamurmuş e, yollar çamur toplamış bir caminin önünden geçerken araba çamur fırlatmış caminin deliğini kapatmış. Yani camiye suç sızmamış, Allah demiş ki sen benim evimi imar ettin, e ben de seni şey yapacağım. E nedir ismi? Ben de seni mesela işte imar edeceğim. Yani bütün günahlarını affedeceğim, seni cennete koyacağım. Şimdi adam bunu nerede söylüyor? Önce köpek hadisini zikrediyor. sahip olan, yani işte affedersiniz zinakar olan bir kadının bir köpeği sulamasından dolayı cennete girmesi. Tabi bütün nasları ele aldığı zaman bu kadının muvahhit olduğu, bu kadının tevhid ehli olduğu sadece haram işlediğini anlarsın bütün nasları düşündüğün zaman. Şimdi bunu anlatıyor ya adam. Şimdi baktı millet coştu. Örnek veriyorum. Misal bu yani böyle bir şey oldu değil de misal veriyorum. Adam baktı millet coştu. Aa güzel. Bir köpeğe su verdin cennete gidiyorsun. Pat arkasında işte bu kıssayı getiriyor. İşte camiye de bir tane çöp gitmiş. Adam pat arkasında bir gün Kerbela'da kadının biri yine zina yapıyormuş. Gelmiş Kerbela'yı kutlayan insanların evine. Ateş gözüne girmiş, gözünden yaş damlamış. Allah demiş o yani adam kasten de ağlamamış. Hazreti Hüseyin'in şehadetine. Sadece gözüne duman kaçmış, adamın işte gözünden yaş düşmüş. de i̇şte pat Allah demiş gel ben seni affettim hadi sen cennete git diye. Bunlar nedir? Ucuz dindir. Yani dinin aslından, dinin temelinden insanları uzaklaştırıp mesela adam Kaf suresini tefsir ederken Kaf dağından bahsediyor. Yani bir tane Kaf dağı var diyor kimsenin bilmediği bir yerde. Oysa Allah Kaf vel Kur'an il mecid diyor yani dağdan makdan bahsetmiyor yani Allah Azze ve Celle. Yani bunları bu rivayet tefsirlerinde bulmak nedir? Mümkündür. Ondan dolayı mutlaka tefsir okurken İsrailiyat'la ilgili mesela İsrailiyatları anlatan bir kitap okumak lazım. Yani bilmiyorum Türkçe'ye tercüme edilmiş İsrailiyat'la ilgili kitap var mı yok mu ee, mutlaka vardır. Yani ben tefsirde İsrailiyat var şeyin Abdullah bilmem e, ne diye bir adam profesör mü doktor mu eski bir baskı bir kitap yani ben de gördüm. Mesela bu tip kitaplar okunursa eğer insan İsrailiyat'ın ruhunu anlıyor tefsiri okuduğu zaman, yaklaştığı zaman bazen neyin İsrailiyat olduğunu fark edebiliyor. Niye bunu söyledim? Belki biraz da uzattık. Çünkü İsrailiyat çok yaygınlaşmış. Şimdi rivayet, ayetin anlaşılmasında ve vakaya uygulanmasında esas ya, sen İsrailiyata göre ayeti anladın mı, yanlış anlamış oluyorsun. Yanlış anladığından dolayı da vakaya da yanlış uygulayacaksın. Çünkü temelini yanlış attın. Buna çok dikkat etmek lazım. İki, mevzu hadisler. Yani uydurma olan hadisler, İslam'a karşı kini ve karezi olan insanların e, İslam'ı İslam adına uydurdukları hadisler, İslam'ı saptırmak için, savaşla yenemeyen insanların. Milliyetçilik duygusundan dolayı uydurulmuş hadisler veya insanların bir beldeyi öven, bir toplumu, bir kavmi öven genel anlamda tabii uydurmuş olduğu hadisler veya insanların bir malı satmak için uydurmuş olduğu hadisler veya kıssacıların işte milleti coşturdukları sırada iyice uydurdukları e, kıssalar, Veyahut da zihniyetli insanların insanları daha çok amele teşvik edebilmek için insanlara uydurmuş olduğu hadisler. Eğer tefs okuduğunuz tefsirde bu tip hadisler söz konusuysa e, anlayış çok daha şey olacaktır. Yani mesela buna örnek Furkan tefsiri miydi? Bu şeylerini yaptı, e, çarşamba, perşembecilerini yaptı. Mesela o tefsir yani e, hiç şey lüzum yok. Yani İsraili'ye tefsiri okumak istiyorsanız, uydurma tefsiri okumak istiyorsanız Kısa ve vaaz tefsiri okumak istiyorsanız o tefsir birebir. Yani yani bir tefsiri diyelim İbni Kesir'i okudunuz, açın ona da bakın. Onda olanlar yanlıştır diye işaret koyabilirsiniz yanına. Böyle hazırlanmış bir tefsir. Niye? Çünkü adamların nakil gibi bir derdi yok. Keşif yoluyla her şeyi hallettiklerinden dolayı. Bir hadis diyelim onların mezhebine uyuyor ama alimler uydurma demiş. Onlar için sorun yok, hemen uykuya yatıyorlar. İşte bir ya da veş halinde bir imam Rabbani'ye soruyorlar. O da gidiyor peygambere soruyor. Onu tam tamam bu hadis sahihtir, bununla amel edebilirsiniz diyor o da. Adamların böyle bir metodu, böyle bir usulü olduğundan dolayı <gülüyor> veya işte Rabbim bana kalbimden haber verdi, siz şeriatın zahirini alın, ben Rabbimin kalbimde bana haber verdiğini alırım gibi sözler adamların usulü olduğundan dolayı e, bunlardan tefsir rivayeti ne yapılmaz? Kesinlikle alınmaz. Uydurma hadislerde aynı şekilde İsrailiyat gibidir. Yani e, yanlış bir hadis, yani uydurma bir hadis ayetin yanlış anlaşılmasına, Ayetin yanlış anlaşılması da ayetin vakaya uygulanmasının yanlış olmasına sebebiyet verebilir. O zaman demek ki bizi bağlayan tefsir asıl olan rivayet tefsiridir. Bir rivayet tefsirini elde ederken İmam taberî ve İbn kesir asıldır. Bunları okurken de ayetlerin vakaya yakın yani vakaya en yakın şeklini anlamak için fizilal ve tefimur Kur'an iyidir. Ahkamını öğrenmek için en geniş en çaplı olan İmam kurtubidir. Bakın son noktayı uğrabilmek için, ayeti vakaya uygulamak için mutlaka bu vakanın içinde ilim ehli olan birinin olması lazım. Malumat ehli demiyorum, ilim ehli olan çok bilen değil, ilim ehli olan, alim olan, Rabbini tanıyan, Rabbi için yaşayan birinin olması lazım. Bunu yaparken de nakil esas olduğu için çok yaygın olan iki yanlışa dikkat etmemiz lazım. Bir, tefsirdeki İsrailiyatlar. İki, e, uydurma hadislerle tefsirlerinin açıklanması. Bunlara da ne yapmak lazım? Bunlara da dikkat etmek lazım. Şimdi Kur'an'ı bunları düşündükten sonra yani Kur'an'ı Kerim'i nasıl okumalıyız ee, yani nasıl anlamalıyız Kur'an'ı Kerim'i o zaman buna da biraz değinecek olursak madde 1. Kur'an'ı Kerim Allah'ın kelamı olması hasebiyle kalpler de Allah'ın elinde olması hasebiyle Kur'an-ı Kerim'i en temiz halde Allah Azze ve Celle'den anlayışa ve yaşam için Allah'tan yardım dileyerek. Allah Azze ve Celle'den ne yapmak lazım? Yardım talep ederek Kur'an'ı Kerim okumaya çalışmak lazım. Yoksa insan kendi aklıyla veya o da kendi kalbiyle, kendi hisleriyle Kur'an-ı Kerim'i anlar fakat sapmaması mümkün değildir. Çünkü şeytan Allah'a saptırmak için söz vermiştir. Zaten en büyük sapma çeşidi nedir demiştik, daha önce de anlatmıştık. Şeytanın insanı din adına saptırmasıdır. Mesela bakın Kur'an-ı Kerim'de insanların dönmediği hatalar anlatıldığı zaman zuynilelahum suu amelihim, Kötü amelleri onlara süslü gösterildi. Din kisvesi adı altında Kötü amel yaptırılan insanlar, kötü amellerinden dönmezler. Bundan dolayı bidat ehli hiçbir zaman bidatından tövbe etmez. Bundan demiştik, alimler şeytan insanı şişikten sonra büyük günaha değil, bidata düşürür. Çünkü büyük günahın tövbesi vardır, insan tövbe eder büyük günahtan. Fakat bidat ehli, bidatini din adına yaptığından dolayı bidatinden tövbe etmesine yapılamaz, düşünülemez. Şeytan ayetlerin anlaşılmasında kafamıza pürüz getireceğinden dolayı, getirebileceğinden dolayı Allah'tan yardım dileyerek, ve en temiz hal üzerinde bu Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve anlamaya çalışmak lazım. İki, Kur'an-ı Kerim okurken vakti güzel seçmek lazım. Yani adam mesela akşam eve gelmiş, adam işten gelmiş, adam perişan olmuş, eline Kur'an-ı Kerim'i alıyor, Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlamak veya yaşamak için okumuyor adam. Aslında okumak olsun diye okuyor. Oysa Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim okumasını peygamberimize gecenin bir kısmında tavsiye ediyor. Çünkü daha anlayış yönünden Fehm etme yönünden daha kuvvetlidir gece okuyuşu diyor Allah Azze ve Celle. Ondan dolayı illa gece okuyacak diye bir kaide yok. En güzeli gece olmakla beraber kişi en boş olduğu vakitlerde. Yani mesela sabah namazından sonra daha beden yorulmadan, daha kafa yorulmadan Allah'ın kelamına ayrılma, ayrılması gereken vakit. Nasıl kitap en şerefli ise vaktinden şerefli olması lazım ki bu kitap anlaşılabilsin. Üçüncüsü. En büyük yanlışlarımızdan biri bizim Kur'an-ı Kerim okurken veya tefsir dinlerken şimdi biz genel olarak bir fikir benimsiyoruz. Bu fikri benimsedikten sonra yani bu fikrimizi önce benimsiyoruz. Bu bizim fikrimizdir diyoruz bir cemaatin bir grubun fikrini. Daha sonra açıyoruz Kur'an-ı Kerim'i okurken şöyle sayfaları çevirdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Ee, kendi fikrimizi destekleyen ayet-i kerimeleri arıyoruz orada. Yani bakıyoruz mesela o kadar sayfada o kadar ayet var. Belki 14 tane ayet bize de diye veriyor. Bir tane ayetin zahiri sanki bizi destekliyormuş gibi olan yerlerde bir bakıyorsunuz şey yapıyoruz. Ee, o ayeti alıyoruz. Bu da en çok Kur'an-ı Kerim'in yanlış anlaşılmasındaki en büyük sebeplerden biridir. Oysa sahabe ne yapıyordu? Sahabe hiçbir fikri benimsemeden direkt Kur'an-ı Kerim'e tevessül edip direkt Kur'an-ı Kerim'in ne indirmişse Kur'an-ı Kerim onlarla iskeletlerini oluşturdular ve en sonunda da ne yaptılar? En sonunda da Din kemale erdiğinde onlar da kemale ermişti. Yani Allah, ben bugün size dininizi tamamladım buyruğunu indirdiği zaman sahabe zaten çoktan kemale ermişti Kur'an-ı Kerim ile beraber. Neden? Çünkü kendilerini Kur'an-ı Kerim'in akışına bırakmışlardı. Ha bundan dolayı biz dedik ki nuzul sırasına göre Kur'an-ı Kerim'in açıklamaya veya işte alimlerin aktardıklarını aktarmaya çalışacağız. Burada bunun sebebi de nedir? Kur'an-ı Kerim'in oluşturduğu iskeletle oluşmak. Yani hangi ayet nerede inmiş, hangi kıssadan sonra inmiş, ne olmuş da bu ayet inmiş, çünkü sıraya göre takip edildiği zaman, o zaman ne oluyor? Sıraya göre takip edildiği zaman, e, insan baktığı zaman şeyi anlayabiliyor. E, ayetin ruhunu anlayabiliyor. Ha bak bu ayetten hemen sonra bu gelmiş. Allah bu noktaya dikkat etmiş diye. Bundan dolayı da ne, yapma, ne yapacağız dedik? Nuzul sırasına göre yapacağız e, şey dedik. Ve e, en önemlisi sebeplerden bir tanesi de, Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken genel manada öğrenmek. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman, şu ayet Yahudilere inmiş, bu ayet Hristiyanlara inmiş değil de, Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde insanların yaptığı fiil, davranış ve bazı düşünme biçimlerine göre indiğini hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani Kur'an mesela işte eee ehli kitap sapıktır dediği zaman, ehli kitap lanetlenmiştir dediği zaman ehli kitaptan belli fiilleri yap yapan insanları kastediyor. Yoksa işte bu ayet ehli kitaba aittir demiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bir tefsir usulünde bir kaide vardır. El ibretu bi umumil lafz ila bi hususi yani ibret her zaman lafzın umumuyladır, yoksa iniş sebebine bağlı değildir. Yani bu ayet şurada indi ve bu ayet falanlar hakkında indi demek, o ayetin onlara has olduğunu göstermez hiçbir zaman. Ne yapmak lazım ayet kelimeyi? Şöyle anlamak lazım, Kur'an-ı Kerim Allah'ın şahıslarla bir problemi yok çünkü. Yani Kur'an-ı Kerim şahısların ismine inen bir kitap değil. Diyelim ki biri bir söz söylemiş, Allah Azze ve celle bunun üzerine bir ayet indirmiş. Biri bir fiil yapmış. Allah azze ve celle bunun üzerine ayet indirmiş. Biri içinde bir şey düşünmüş. Allah azze ve celle bunun üzerine ne yapmıştır? Bir ayet indirmiştir. Şimdi ne o zaman ne çıkıyor buradan? Aynı söz ve davranışlar. Bizim zamanımızda da ceraya ederse eğer aynı ayetlerin hükmü aynı şahıslar için de geçerli olur. Yani diyelim Allah azze ve celle diyor ki: Muhakkak ki Allah Allah fakirdir, biz zengindir diyenlerin sözünü işitmiştir. bunu söyleyen adamlar kafir mesela. Öyle değil mi? Yani bu ayet Yahudilere hastır dememek lazım. Yani işte şeylerin içerisinden e, bizim bu ümmete tabi olan, intisap eden insanların içerisinden bu sözü biri söylerse bu ayet aynı zamanda bunun içinde geçerlidir. Mesela diyelim adamın biri çıkmış, bir fiil yapmış, Allah ayet indirmiş. Haram aylarda oynamış. Yani adam haram aylar dört ay, müşrikler keyflerine göre bir ay öne alıyorlardı, bir ay ileri alıyorlardı hani e, ticaretlerine uyusun diye. Allah ne diyor? اِنَّ مَنْ نَسِعُ زِيَادَةٌ Haram aylarda oynamak küfürde ziyadeliktir. Küfür de değildir. Küfürde aşırılıktır diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi ben bu ayete yaklaşırken ya bu ayet işte er kitap hakkında e, Mekkeli müşrikler hakkında indi. Bu bizi bağlamaz. Değil. Mekkeli müşrikler ne yaptı da Allah bu ayeti indirdi? Mekkeli müşrikler Allah'ın belirlemiş olduğu bir kanunda oynama yaptılar. Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdi. O zaman benim dönemimdeki insanlar Allah'ın indirdiği ayetlere Oynama yapıyorlarsa, bir tanesinde değil de bütün Allah'ın şeriatını değiştirmişlerse aynı şekilde bu küfürde ziyadeliktir. Bunu yapan insanların Mekkeli müşriklerden farkı yoktur. Böyle anlarsak kuran ı Kerim doğru bir şekilde anlaşılmış olur ve bütün kainata hani ya evrensel bir kitap. Aslında çoğu evrensel bir mesaj, evrensel bir kitap diyen insanlar ne söylediklerini bile anlamıyorlar. Çünkü eğer bu kitap evrensel bir kitapsa hükmünün bütün evreni kaplaması lazım. E zaten üçte biri Mekkeli müşrikler hakkında inmiş. Üçte biri Yahudiler hakkında inmiş. Üçte birinin yarısı Hristiyanlar hakkında inmiş. İşte o biraz daha işte nedir? Eski Dehliler, zamanla, zamana inanmayan, hakiyete inanmayanlar hakkında inmiş. 10-15 tane ayette Müslümanlara inmiş. O da hepsini cennetle müjdeliyor zaten. Yani böyle bir anlayış olduğu zaman Kur'an-ı Kerim ne olmuyor? Evrensel bir kitap haline gelmiyor. Bu noktayı tekrarlıyorum. En önemli nokta budur. Kur'an şahıslara inmemiştir. Fert fert. Kur'an insanların yaptığı fiiller yani insan Kur'an şahıslara hükmederken şu kafir, bu mümin bu fasık bu münafık derken e, şekillerine, simalarına göre değil. Bir adam bir fiil yapmıştır mesela örnek. Münafıklar Allah diyor ki Yahudi ve Hristiyanları dost tutmayın. Münafıklar dost tutuyor. Yani bazı insanlar dost ödünüyorlar Yahudi ve Hristiyanları. Allah diyor 5 şiril münafıkîne bi enne lehum azâben elîmâ ellezîne min müminin. O münafıklara elin vereceği bir azapla müjdele. Çünkü onlar kafirleri müminlerin dışında dost edinirler. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ Ne için bunu yaparlar? Yahudi ve Hristiyanların yanında izzet ararlar diyor. Bugün aynı şekilde, ben bu ayet münafıklar hakkında inmiştir demem. Bu ayet bir fiili yapan insanlara münafık demiştir sadece. Bu fiili yapan bir insan, Yahudi ve Hristiyanları dost ediniyorsa, ve bunu da yaparken izzet arıyor işte kendince Müslümanların da işte yönetimde sözü olsun, kendince işte el kitapla iyi geçinelim işte şarttan gelen ilhada karşı bilmem bir şeyler anlatıyor adam. Ee, bu adam da nedir benim için münafıktır, aynı zamanda cehennemle müjdelenmiştir. Niye? Çünkü Yahudi ve Hristiyanları bu adam dost tutmuştur. Eğer bu nokta anlaşılırsa Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim ne yapılabilir? Ee, Kur'an-ı Kerim mutlaka daha rahat anlaşılabilir. Bunun yanında son bir noktaya değinelim, ondan sonra da inşallah bitirelim artık. Zaten vaktimizi de doldurduk. Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra şuna bakmamız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'i de okumaktaki amacımız malumat toplamak olmasın. Çünkü malumat toplamak olan insanlara Allah kitap yükreye şekler diyor. Kur'an-ı Kerim'den kasıt nedir? Ameldir. Peygamberimiz ne diyor? Sahabe ayetler hakkında tartışınca bildiğinizle amel edin, bilmediğinizle gidin ne yapın? Ehline sorun diyor. Bu Kur'an, amel edilmek için indirilmiştir. Yoksa tartışmak ve fikir e, kargaşası yaratmak, ka, e, kar, e, nedir ismi? Bazı böyle kavramlarda kargaşa yaratmak için Kur'an-ı Kerim inmemiştir. Yalnız şöyle bir şey var, insan Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman, dediğimiz stille, Allah'tan da sürekli yardım istediği zaman, insan şöyle Kur'an-ı Kerim'i mesela diyelim bitirdi, tam anladı ve amel etmeye çalıştı, gücü nispetinde amel etmeye çalıştı. Son noktaya geldiğinde insan bakacak. Eğer gerçekten Kur'an-ı Kerim O'nun gözünde bütün yolları birbirinden net bir şekilde ayırmışsa adam Kur'an-ı Kerim'i anlamış demektir. Yani çünkü Allah Azze ve Celle mesela bu kitaptan en çok müşriklere övündüğü nokta nedir? Kitab-ı Mubin. Biz apaçık bir kitap indirdik diyor. Bu kitabın ayetleri apaçıktır diyor Allah Azze ve Celle. Sürekli böyle içerisinde kapalılık olmayan bir kitaptan bahsediyor Allah. Peki biri sorarsa niye Allah kitabı bu kadar net? Bir şekilde açıklamıştır. Yani Allah Azze ve Celle hani şey yapmamıştır. Kapallık bırakmamıştır. Hep apaçık, hep apaçık, hep apaçık diyor. Allah Azze ve Celle bunu da açıklıyor. Ve diyor ki وَكَذَٰلِكَ ayati الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِمِينَ Biz ayetleri açıklarız ki böyle apaçık bir şekilde. Mücrimlerin, suçluların yolu açığa çıksın diye. Yani eğer adam okuduğu zaman gerçekten suçlular gözünde belirginleşiyorsa bir insanın gerçekten bir insanın gözünde hak ehli belirginleşip suçlu ehli belirginleşiyorsa bu insan demek ki apaçık olan Kur'an'ın metoduna uymuştur. Bununla amel gerektiği gibi etmiştir ve bunu anlamıştır. Yoksa her meselede bu benim kafama yatmadı, ben bunu idrak etmiyorum, bu ayetler bana göre bu konuda çok açık değil diyorsa eğer bir adam, demek ki Allah bu adamın hidayetini istemiyor. Çünkü her konuda insanın Kur'an'ı Kerim'i anlamaması, ya da gerçi bu zaten olmayan bir şey de insanlar kendi, Heva ve heveslerini bu isimle idrak edemiyorum, anlamıyorum gibi şeylerle kapatıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in apaçık olmasındaki sebep nedir? Bu çok önemli bir noktadır. Kur'an-ı Kerim'in apaçık olmasındaki sebep suçlu olan insanların, Suçlu kimdir? Allah'ın emrine muhalefet eden insanların apaçık bir şekilde ortaya konması içindir. İnsanlar baktığı zaman şöyle, ha bu adam suçludur diyebilsinler Kur'an'ı okuduktan sonra. Bunu Allah öyle insanlara yapıyor ki, yani yeryüzünde en sevdiği, Herkese tabi olunmasını emrettiği insanlar peygamberlerdir Allah Azze ve Celle. Nin. Nuh Aleyhisselam'ı anlatıyor. Nuh, Nuh Aleyhisselam'ın hatasını anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'ı anlatıyor. Hatasını veya zellesini anlatıyor. Nasıl dersek artık. Yunus Aleyhisselam'ı anlatıyor. Hatasını anlatıyor mesela Allah Azze ve Celle. Yani Musa Aleyhisselam'ı anlatıyor. Sabırsızlığını anlatıyor Allah Azze ve Celle. Yani en sevdiği peygamberler dahi yani Nuh aleyhisselam'ın sabredemeyip bunlara helak et, yeryüzünde bir tane bunlardan bırakma dişini anlatıyor mesela Allah Azze ve Celle. Hazreti Adem'in Allah'a isyan edişini anlatıyor mesela Allah Azze ve Celle. Bu bize neyi gösteriyor? Kur'an torpil kitabı değildir. Ortada bir suç varsa, yeryüzünün en değerli insanları dahi olsa Kur'an bunların suçunu getirir önümüze koyar. Aynı şekilde Kur'an'ı okuyan bir insan da bu noktaya ulaşabiliyorsa, bu noktayı anlıyorsa eğer, ee, okuduktan sonra ha gerçekten suçlular bunlardır, suçluların yolu budur, ee, doğrular bunlardır, doğruların yolu budur diyorsa demek ki Kur'an-ı Kerim'i doğru manada okumuştur, doğru manada anlamıştır. Yoksa her meselede idrak edemiyorum, anlamıyorum, falan hoca böyle diyor, işte bunlara da kafir demesek, işte bilmem bunlarda bu adam Kur'an-ı Kur Kerim okuyan biri bunu söylemez, onun bunun fikrini Kur'an edinen insanlar genelde itikat noktasında netleşemiyorlar. Yoksa Kur'an-ı Kerim o kadar açık ki yani insan baktığı zaman ee, çok açık bir kitap. Yani en fazla insanlar hani ya bu kadar da merhametsiz olmamak e, lazım diyorlar. En son sıkıştıklar zaman Kur'an-ı Kerim'e baksan Allah küfür ameli işleyene Allah'tan daha beter merhametsiz yok yani. Allah küfür ameli işleyene karşı veya şirk işleyene karşı aşağı inerken havada kuşların onu parçaladığı gibi diyor. Yani tasvirler bile çok ilginç. Allah'ın müşrikleri, kafirleri, tasvirleri bile çok e, ilginç. Ondan dolayı ne diyoruz? Apaçık olan Kur'an apaçık bir şekilde anlaşılıyorsa... Yani eşittir bunun adı. Suçuların yolu açığa çıkıyorsa, insan kimin suçlu olduğunu anlıyorsa, o zaman demektir ki adam Kur'an-ı Kerim'i okumuştur, anlamıştır. Haftaya inşallah Alak suresinin 1 ve 5. ayetlerini besmele ve işte istiğaze ile beraber anlatmaya çalışacağız eğer yaşarsak, ve nefesimiz yeterse. Vahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin.